Allahu Teala, Allah'ı hedana Ve eceleye ve selim eceleye ve selim eceleye ve selim ve ve ve ve ve ve notlarımız var. O notlara kısaca bir değinim. Ondan sonra bu dersimize başlayalım istiyorum. Allah Azze ve Celle kitabında Yahudilerden bahsederken onların nasıl lanetlendiğini ve ne sebeplerle lanetlendiğini bize açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Dolayısıyla onların yaptıkları yani lanetlenmelerine vesile olan, bazı amelleri davranışları vardı. Neydi onların en barizlerinden bir tanesi? Mesela cumartesi gününü Allah-u Teala onlara avlanmak için haram kılmışken ve hayvan kesmişin haram kılmışken onlar o günü çiğnediler. Allah'ın emirlerini dinlemediler. Daha sonra ilk dönemlerde birbirleriyle e, ilişkilerinde emir bin ve nehim anil münker üzere amel ederlerdi. Fakat zaman geçtikçe, zaman geçtikçe e, kötülükten ne ettikleri, yasakladıkları kimseleri bir süre sonra e, onlar artık e, onlarla ilişki kurmaya veya efendim işte gündüz yapmayın diyorlarsa insanlara bir şeyler, münkeri işlemeyin diyorlarsa akşam gidiyorlar bir yerlerde insanlar görmeyince o münkeri işliyorlardı. Bazı mevlüt hanların yaptığı gibi. Gündüz mevlüt okur, akşam da dedeminde içki içer kızlarla. Evet, bunlar sabit. Tabi evet. yani Müslüman insanları bundan tenzih ediyoruz yani ehli takva kişileri. Fakat bu şekilde e, Beni İsrail ne yaparladı? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki bundan dolayı onlar peygamberlerinin lisanları üzerine ne oldular? Lanetlendiler. <gülüyor> Bu bakımdan e, e, anil münker yapmak ve mağruf ve emretmek e, gücü yeten her insan için farzdır. Gücü yeten her insan için dini bir vecibedir. Bunun yapılması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin eder. Allah'a andolsun ki der, siz ya mağrufu emreder veya kötülükten alıkoyarsınız. Ya da zalimin elini tutar onun, zulmüne engel olmaya çalışırsınız, onu zulümden çeker, Hakk'a doğru getirmeye çalışırsınız ve onun zulmüne engel olmaya çalışırsınız. Yoksa Allahu Teala ne yapar? bazı kalbini bazısına çarpar. Yani oradaki amaç birbirinize sizi düşman kadar. Aralarınızda düşmanlıklar, kim buğuz, nefretler oluşur, sonra Allahu Teala sizi umumi bir belayla imtihan eder. Niye? وَلْيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ Ben İsrail'i lanet dediği gibi de lanetler. Şimdi biz غَيْرِ aleyhim, عَلَيْهِمْ وَلَبَّالِينَ diyoruz. Tamam onların <gülüyor> ümmeti Muhammed'in daha öncesinde, daha ötede ilk yaşayan ümmetler içerisinde bir örnek olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> der ki غَيْرِ الْمَغْدُوبِ Şeylerdir, Yahudiler, Dalim, Hristiyanlardır. Hristiyanlar dalalete, sapıklığa düştüler. Ama öbürleri Allah'ın gazabına uğradılar. Şimdi yani dalalete düşenle, gazaba uğrayanın lanetlenmesi arasında bir fark yok. İkizde de aletlenmiş. Peki de, ya Rabbi, kendin, gazaba uğramayanların ve sapık olmayanların yolunda iletme bizi. Şimdi gazaba uğramak veya sapıklığa düşmek bu ümmette de gerçekleşti mi? Gerçekleşti. O halde bu gazaba uğramak iyiliğini, amelini, itikadını ortaya koyan herkesten Ya bizi uzak Bizi onları yoluna değil, kendisine nimet verdiğin peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin yoluna ilet. Biz namazda her gün bunu söylüyoruz. Ya e, Bu ümmet Muhammed'in ne kadar sefil bir duruma düştü. Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyor namazda, ne olduğunu da bilmiyor. Ya bu din değil yani gerçekten. Bu din değil. Dünyalık her şeyi bilecek, öğrenecek. Ama Fatiha ne diyor onu bilmeyecek. Hamt suresi ne diyor onu bilmeyecek. Bu ümmete Allah rahmet eder mi? Bu ümmete Allah nusret verir mi? Gafletle kapanmış olan gözünü, kulağını ve kalbini açar mı allah Teala. Kadirdir. Ama açmaz açmaz. Biz bunu hak ettiğimiz için demek ki bizim sorumluluğumuz, bizim bir görevimiz var ki allah Teala bize Rasul ve kitap gönderdi. Rasul gitti, kitap aramızda kaldı. Bu bakımdan Allah korusun beni İsrail daha önce bu akibete nasıl uğramışsa bu ümmet içinde tehlike vardır, bu ümmetinde Allah korusun böyle bir tehlikeye maruz kalmış olduğunu hepimiz gözlerimizle görüyoruz. Evet. İkinci bir husus var. O da 67. ayet-i kerime ile ilgili. Ne demiştik orada? Ya eyüher Rasul Allah Teala öyle buyurmuştu. Ya eyüher Resul ey Resul. Arapça'da ya seslenmektir. Eyüha tembih etmektir. Hem sesleniyorsun, hem uyarıyorsun. Seslenme, nida ve uyarı. İkisi bir arada. Yani senin dikkatini çekiyor bu hitap tarzı. Peygamberin dikkatini çekiyor. Neye? Belliğme <gülüyor> unzileylek. Sana indirileni tebih et. <gülüyor> ne demektir? Mesela bir şey vardır. O hatta ulaştırılması lazım. Bir çizgi vardır, bir hedef vardır. Oraya bir şeyin ulaştırılması, götürülmesi gerekiyor. Onun oraya ulaşması lazım. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kerimi tamamen tebliğ etmiştir. Kur'an'ın hiçbir eksik ne harfi ne de bir kelimesi kalmamıştır. Tamamıyla çünkü eğer öyle olmasa, Maide suresindeki el yevme ekmeltü lekum dinekum, وَاَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي Bugün ben size اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ ikmal ettim kemale erdirdim Araplar hem kemmeltu derler hem de ekmeltu derler tamam mı? Mesela Temin kabilesi Elif'i kullanır diğer İcaz kabileleri Şedde'yi kullanır birisi ekmeltu der birisi kemmeltu der ama Allahu Teala ekmel suyla indirmiş, yani Kur'an işte yeni, yedi harf üzeri indirildi ya, yedi lehcedir o. Yedi okunuş tarzıdır. Kimisi de diyor ki, yani hikmetleri, ayetleri, mevazesi hükmü, emri, yasa, helali haramı yedi harftir diyor mesela sahabelerden böyle tefsirler de var. Demek ki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kitabı tamamen tebliğ etti. Eğer tebliğ etmeseydi Resul olmayacaktı. O halde Resul kitabı tebliğ etti. Ve onun için Arafat'ta herkesten şahitlik aldı. Ben tebliğ ettim mi ey ümmetim? Ey insanlar ben tebliğ ettim mi? Hel bellaktu, hel bellaktu, hel bellaktu. Onlar da evet şahidiz ki ey Allah'ın Resulü sen tebliğ ettin. Sen tebliğ ettin, sen tebliğ ettin. da nasıl tebliğ etmiş? Şimdi biz diyoruz ki davet ve tebliğ. Resulullah'ın hayatına bakın. Resulullah'ın hayatındaki olayları tek tek bir isimlendirin bakalım bana. Büyük olayları gözümüzün önüne getirin ve onlara o meşhur hadiselerin ismini koya koya gidin. Ne göreceksiniz içinde? Kafirler tarafından kınanma. Kafirler tarafından yurdundan sürülme. Müşrikler tarafından ambargo uygulanma. İstihzaya alınma. Alaya alınma. Sihirbaz şair, mecnun deli denilmesi. Değil mi? Bütün bunlar söylendi mi Resulullah sanırım? Söylendi. Sonra Resulullah hicret etti. Ardından savaş cihatlara katıldı. Bizzat kendisi katıldı. Ashabını gönderdi. Bakıyoruz Resulullah ben tebliğ ettim mi diyor. Nasıl yapmış tebliğ? Aç kalmış, susuz kalmış. Gazavatlarda kendisi komutanlık yapmış. Savaşları düzenlemiş, ordularını kurmuş, orduların sistemlerini belirlemiş, komutanların eğitimlerini belirlemiş, zekatı almış, zekatı tanzim etmiş, beytül malı kurmuş, kaymakamlar, badiler... Budur tebliğ Müslümanlar, biz bugün kendimizi aldatıyoruz. Tebliğ budur. Tebliğ devlet gibi olmaktır. Öyle hikaye değil bunlar. Bakın Resulullah ben tebliğ ettim mi diyor. Peki ya bugünkü adam nasıl yarın Allah'ın huzurunda diyecek ki Ya Rabbi ben senin dinini tebliğ ettim insanlara. Öyle kurslar, öyle dersaneler öyle okullar, öyle fakülteler, öyle şunlar açtım ki sana dinini tebliğ ettim. Din tebliği bu mudur? Kital tebliğin içindedir, cihat tebliğin içindedir. Harp. Bunların hepsi tebliğin içinde. Ne demek ki tebliğ yapıyoruz diye tebliğ. Cemaat Pakistan'da bir cemaat-ı tebliğ diye bir cemaat var. Müslümanların tebliğ ediyoruz diyorlar. Tebliğ öyle mi yapılırmış? Bak Resulullah'ın hayatı tebliğin en güzel örneğidir. Niye Resulullah'ın hayatında kadınların da bile yapacağı bir şeyi kendinize tercih ediyorsunuz da? Resulullah'ın hayatında erkeklerin yapacağı şeyi erkek olarak kendiniz için tercih etmiyorsunuz. Evet. Kadınların bile yapacağı bir şey... E bu ümmette de erkeklerin izzeti, erkeğin kıvamı, kavammesi, yani اَلْرِجَالَ قَوَمُّنَا عَلَى nisa hükmü ve sıfatı kalmamışsa bu ümmetin erkeklerinde, erkek olmasından daha iyi. Onun için yani bu türlü pasif eylemler, canımıza, ruhumuza ve nefsimize hoş gelen eylemler, Allah'ın dini adına tebliğ olarak yutturuluyor. Bunlar tebliğ değil. Tebliğin içinde kıtal da var, da var, harp var, darf var. Sürgün var, ölüm var. Tebliğ budur. Bunun içinde tebliğ budur. Ama biz anlamıyoruz. Biz mümkün mertebe elimizden geldiği kadar çarpıtmaya çalışıyoruz. Daha önceki peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman, tebliğ ile ilgili bakın. Diyor ki Allah Azze ve Celle Araf suresi 59 ersel ne? Daha önce demiştik ki, Allah bir fiili kendisine isnat ederse ve لَقَدْ ile de başlarsa o yemindir Kur'an-ı Kerim'de. لَقَدْ Ezberleyin bunu. لَقَدْ لَقَدْ erselna Sonu da ne ile biterse, ne ve erip o yemindir. Kasem yani, yemin demeyelim kasemdir. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ile kavmihi. Nuh'u kavmine andolsun ki gönderdik Resul olarak. Niye? Niye? tebliğ etmesi için. "Fekal ya kavmi dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. "Ma lekum min ilahin gayri." Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek bir ilah yoktur. Başkaları ilah olamaz. "İnni akhafu aleikum" Şüphesiz ben sizin için korkuyorum. Neden? Azabı yomun azîm çok büyük bir günün azabından korkuyorum. Peygamber diyor bunu. Nuh aleyhisselam 950 yıl yaşadı ve diyor ki, ey kavim, büyük bir günün azabından sizin için korkarım. Pekala, şimdi biz Türkiye'deki halka diyor muyuz, ey insanlar? Sizin için çok büyük bir günün azabından korkuyoruz. Gelin Allah'a yönelin faizi, ribayı, zinayı, çıplaklığı, yalan söylemeyi, kumarı, piyangoyu bırakın. Kadınlarınızı çıplak çalıştırmayı bırakın. Kızlarınızı okula açık göndermekten vazgeçin. Reddedin bunu desek bu insanlar inanır mı? Bu insanların çoğu inanmayacak. Niye Allah-u Teala'nın nidası, ezan, hayya ala salah, ihlasla mıdır, değil midir söyleyen Allah bilir onu. Hayya ala salah diyen bir camiye gidiyorsun da, minareden duyunca bu sesi gidiyorsun bir camiyede, Kur'an'ın her ayeti sana nida ediyor. Her ayetinde benim ve senin için bir mesaj var, bir hikmet ve ibret var, bir müjde ve bir korkutma, bir nimet ve bir azaptan haber var. Niye bunu anlamıyoruz? Anlamadığımız için bu durumdayız işte. Sonra dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ Kavmi devam etti. قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ Kavminden bir topluluk ona dedi ki, اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ biz şüphesiz ki seni dalalette görüyoruz. Sapık görüyoruz seni. Sapıksın, teröristsin, bölücüsün. Ülkenin, kanunların, anayasaların, rejimimizin düşmanısın. Dalalım mübin, açık bir sapık diktosun. Galeya kavmi dedi ki: "Ey kavmim, leyse bi dalaletun." Benim sapıklığım dalaletin falan yok. Velakinni ben rasulum min rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'ın resulüyüm. Devam ediyor. hukum benim görevim odur ki size neyi tebliğ edeyim risalatı rabbi Rabbimin risalatını, risalelerini, mektuplarını Rabbiniz size mektup gönderiyor gafil insanlar. Rab koluma mektup gönderi, lütf'a bak, ikrama bak. Şimdi sayın bir tane taht başta bulunanlardan birisi halkından herhangi birisine mektup gönderiyorum. Seni seviyorum, şöyle yaparsın sana şöyle hizmetler yapacağım, şöyle nimetler vereceğim, şöyle etme böyle etme. Küçüdür mü o kadar dediğiniz gibi. Sen günahkar insan, asi insana. Allah mektubunu gönderiyor. Risaletini gönderiyor. Şu kadarı üç günlük dünyada yapacağın basit birkaç amel için de Allah sana ebedi cennetini nimetleri Cennâtun tecrî min tahdihel enhâr Hâlidîne fîhâ İçinden nehirler akan, ırmaklar, ırmağın tadını, lezzetini, güzelliğini bilen varsa ırmağın ne demek olduğunu, hayat demek olduğunu bilen varsa o zaman anlar bu ayetlerin ahirette, ebedi, ölümsüz cennette kalmak için ne kadar büyük nimetler olduğunu. Ubelli'ukum risalati Rabbi ve ansahun lekum ve a'lemu minallahi ma la te'alemûn. Ben size nasihat etmek yani nasihat sizi korumak sizi hakka davet etmek, hak için, Allah için sizin yanınızda durmak ve sizinle beraber belalara, musibetlere göğüs germek için ben Allah'ın katından size Rasul tayin edildim. Nasihat budur. Bır bır bır bır bır insanı birbirine affedersiniz kafayı şirip dırdırır. Nasihat değildir. Nasihat o insanın ahiretini düşünerek ona gelecek musibetleri ve belaları defetme çabası onun ihtiyaç duyduğu iyilikleri, güzellikleri ve hayırları da ona sağlamadır. Buna nasihat denir. وَاَنْسَحُ لَكُمْ nasih akıllı demektir. Nasih akıllı insan demektir. Onun için nasuh derler ya, nasuh tövbe. Ne demek nasuh tövbe? Gerçek olan samimi, ihlası tövbe demektir. وَاَنْسَحُ لَكُمْ Peygamber diyor, ben bunda ihlasıyım. Hatta Diyor ki Şuayb ben sizi çağırdığım şeyin aksini yapıcı değilim. Sizi neye davet ediniz Aksini yapıcı değilim ben. Onu yapıcıyım ben. Ben sizin Allah katında bilmediğiniz şeyleri bilirim. Bana öğretmiştir. Sonra diyor ki siz Sizden bir insanın, bir erkeğin size peygamber olarak gelip sizi uyarması, Allah'ın azabından sakınmanız, kaçınmanız ve ola ki Allah katında merhamete nail olasınız diye sizi uyaran bir insana şaşırıyor musunuz? Yani taaccük mı ediyorsunuz? Nasıl olur bir insan Allah'tan geldiğini söyler ve insanları uyarmak için görevli olduğunu söyler. Tek başına çıkıyor ve bütün bir kavime bütün bir topluluğa diyor ki, ben Allah'tan gönderildim. Ben Allah'ın Risaletiyle görevdendirdim. Bir tek insan çıkıp bunu söylüyor. Onlarca insan beraber çıkıp söylememişler. Önce bir kişi çıkmış. O söylemiş, ardından Allahu Teala insanların kalplerini o davete açmış. Ne yaptılar? Fekerrebuhu fe yalanladılar. Ve yalanladılar. Kimi? Nuh'u. Şu aybi yalanladılar. Hud Yalanladılar. Salih'i yalanladılar. Hazreti Muhammed'i sallasan yalanladılar. Yusuf'u Yusuf'un babasını kavmi yalanladı. Birçok peygamberi hep yalanladılar. Yani ona geleni yalan olarak nitelendirdiler. Fe'encayne hu vellezine ma'ah. Fil fulki va aghraqna'llezine kezzebu bi ayatina. İnnehum kânû qaumen âmim. Onlar kör bir kavimdi. Kör yani gözleriyle baktıkları olayların ardındaki ibretleri okuyamıyorlardı. Kalpleri mühürlenmiş ve Allah Teala onların akıllarına perde çekmişti. Niye? Perde şudur. Yani insan dalalete niyetlenirse Bağlıla niyetlenirse Allahu Teala de niyetlendiğini onun önüne açar. Onu yalanladılar ve biz onunla beraber olanları, iman edenleri değil mi? Ne yaptık? Gemide onunla beraber olanları kurtardık. Daha önce dersinde hatırlatmışsın. kurtulmak mı istiyorsunuz? Kurtulmak mı istiyoruz? Peygamberlerle beraber olun. Bütün peygamberlerin kıssasından bahseden ayet-i kerimelerde فَاَنْ جَيْنَ اللَّذ۪ينَ diyor. Hep böyledir. Biz onunla beraber iman edenleri kurtardık. Onunla beraber iman edenleri kurtardık. Onunla beraber gemiye binenleri kurtardık. Şimdi Allah o iki şeye de kadir. Bak öbürlerini helak bunları kurtardı. Öbürlerini helak Bunlara felah verdi Allahu Teala. Bakın, iki sünneti bir anda cereyan ediyor. İki fiili bir anda işliyor Allah'ın. İki iradesi bir anda tecelli ediyor. Neyi irade ediyor? Hem helaki irade ediyor, halk ediyor, hem kurtuluşlarını Ümmet-i Muhammed'in veya diğer bir peygamberin kurtuluşunu vaat ediyor ve irade ediyor. Ama neye bağlı bu? Sünnetullah'ın, sünnetullahın bizim lehimize hareket etmesi bizim lehimize tahakkuku, bizim şeriata bağlanmamıza bağlıdır. Yani sünnetullahın bize yönelik kapısının açılması, bizim o kapıya doğru gitmemizdendir. O kapıya doğru gitmemize bağlıdır. Biz o kapıyı gidip açmak istemezsek, o kapı yüzümüze kapanır. Bu sefer azap kapısı açılır rahmet kapısı yerine. Bu sünnetullahdır. Dolayısıyla birçok insan, İbadet eder, taat eder, belki başına bela gelir, gelmeyebilir. Bazısı hiç ibadet etmez, dünyada bela görmez. Ama bu ne demektir? E, ahiretin tip kapıları kendisine kapanmış demektir. Allah'a şükür, var O diyorum, var. Allah bize silah inşallah. Bak, Ad, Ad kavmine gönderdiği peygamber, Hud aleyhisselam için ne diyor? Yine aynı surenin 65. ayeti. Ve ila ad din ad topluluğuna da ehahum kardeşleri olan kimi gönderdik? Hud aleyhisselam'ı gönderdik. Hud dedi ki ey kavmim ya kavm ibudullah malekum min ilahin gayb. Allah'a ancak sadece ve yalnız İbadeti, kulluğu ona yapınız. Ondan gayrı bir ilah yoktur. Bütün peygamberler aynı şeyi söylemiş. Efe la tettehun Allah'tan korkup sakınmaz mısınız onun azabından, onun cehenneminden? Kalminden kafir olan topluluklar yani bürokratlar, orduları, siyasileri ve iktisatçıları, zenginleri dediler ki, قال الملأ الذين kafar inkar eden melek, kafirler güçlü topluluklar toplumu yöneten toplumun egemenliğini elinde tutanlar min kavmi onun kavminden inna lenerake fi sefâhetin وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Öbür peygambere sen dalalettesin, sapıklıktasın dediler Nuh'a. Hud Aleyhisselam da biz sefih görüyoruz, akılsız. Beyinsizin teki görüyoruz seni. Allahu Ekber. O günden bugüne dikkat edin. Müşriklerin ve kafirlerin peygamberlere yani mümin ve müslümanlara olan hitabı, iftirasıyla şu gün yapılan iftira arasında bir fark var mı? Hiç yok. Sünnetullah devam ediyor. <gülüyor> Dediler ki biz şüphesiz seni sefih görüyoruz ve seni yalancılardan, senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz. <gülüyor> dedi ki, aynı Nuh a.s'ın dediği gibi Fale ya kavmi, ey kavmim dedi Leise bi sefahatun. Ben de sefihlik falan yok. Bunu bilirsiniz. Velakinni fakat ben sefihliğimden dolayı bunu yapmıyorum. Akılsızlığımdan dolayı bunu yapmıyorum. Ben alemleri Rabbi olan Allah'ın resuliyim. Onun için size bu tebliği yapıyorum. Ubelligu kum risalati Rabbi ve ana lekum nasihun mubin. Risalet kelimesini izah ediyorum. Ona dikkatinizi çekerim. Ya eyyuher rasul bellig ma unzile ileyke. Değil mi? Ey Rasul sana indirileni tebliğ et. Eğer sana indirileni tebliğ etmezsen Allah'tan gelen risaleti de insanlara tebliğ etmemiş olursun. Bunun için o risaleti ulaştır insanlara. Dedi ki ben size Rabbimin risaletlerini emirlerini, vahiylerini mesajını getiriyorum. Ve ben sizin için gerçekten aklı başında olan, size acıyan ve merhamet eden bir insanım. Peygamber konusu. En aleküm nasihun eminin. Sen aleküm nasihun emin. Güvenilir, sağlam, yalan söylemeyen ve herkesin hakkını eda eden, hakkını, hukukunu muhafaza eden ve kimsenin aleyhinde konuşmayan bir peygamber olarak size Şimdi dikkat ettiniz mi? Peygamberliğin ve risaletin hususiyetlerini nasıl Allah Teala ayetlerinde teker teker bize anlatıyor? Birinci peygamber neydi? Nuh Aleyhisselam'dı. Ona burada yani ayetlerde ilk zikrettiğimiz peygamber demek istiyorum. Dedi ki ben size nasihat edici olarak geldim. Ve Allah'ın size öğretmediklerini ben biliyorum. Bana öğretti demek istiyor. Daha sonra Hud Aleyhisselam geldi. Ona sen sefih ve yalancısın dediler. O da hayır dedi ben aslında güvenilecek olan emin. Size iyilik, size hayır talep eden Allah'ın bir Resuliyim. Onun Risaletini tebliğ ediyorum. Daha sonra aynı şekilde onun kavmi de ne yapıyor? Kendisini inkar ediyor ve sen diyorlar 70. ayet kelimede. kerimede sen diyorlar bizim babalarımızın atalarımızın, cetlerimizin İbadet ettiği şeyleri bırakıp da yalnız Allah'a ibadet etmemizi mi söylüyorsun? Eğer böyle bir şey istiyorsan bizde, bizden, bizim başımıza gelecek olan azapları söylüyorsun ya. Hadi iste de o azaplar gelsin. Eğer sen doğru insanlardansan başımıza bir bela gelsin. Haydi. Bakın kafirlere o kadar inat, o kadar. Demek ki Risaleti tebliğ diye düşündüğümüz zaman Risaleti tebliğ etmekte Peygamberin masumiyeti arasında bir fark yoktur. Peygamberler Risaletlerini tebliğ ederlerken Allah tarafından korunurlar ve o korunma onların akıl, zeka, ahlak, emanet, fıtrat, fıtnet dediğimiz nübüvvetle ilgili bütün, bütün insani sıfatların en üst seviyesinde bir ahlaka sahip olmasından dolayıdır. Yoksa eğer böyle bir yapıya, böyle bir ahlaka sahip olmazsa bir peygamber, o zaman Risaleti tam tebliğ edemez. Risaleti insanlara ne yapamaz? Tam ulaştıramaz. Ondan dolayı peygamberler insanlar içerisinde çok az ve seçilmiş, mustafi olan kimselerdir. Allahu Teala bütün insanlara aynı şekilde görev vermiyor ve bütün insanlara vahiy göndermiyor. Neden? Allah'ın hikmeti ve Allah'ın iradesi böyle istemiştir. Dolayısıyla Allahu Teala insanlar içerisinde sırt güvenilirliği olan, emanet sahibi olan ve güzel sıfatlarla donanmış olan insanları kendi sözüne, vahyine muhatap kılıp onları elçisi olarak, Rasulü olarak tayin etmiş oluyorlar. husus aslında da Yahudiler hani demişlerdi ya yedullahi mağulule Allah'ın eli Allah cimridir eli kolu bağlıdır bir şey yapmıyor diyorlar ki müfessirler zaman zaman Resulullah Yahudilerden bazı yardımlar alırdı, kredi alırdı faizli değil ama bundan dolayı dediler ki Muhammed'in Rabbi ne kadar Muhammed'e şey davranıyor bak bize oluyor. Onun için bakın, ben size şunu söyleyeyim. Ben buradan siyasi bir ders çıkarıyorum. Bu Yahudilerden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanları iftar Allah'ın eli bağlıdır. Allah cimridir. Haşa. Biz işte şöyleyiz, biz böyleyiz diye övlenen Yahudiler. Onun için diyorlar da biz Allah'ın seçilmiş halkıyız. Fenhas İbne Azura diye birisi vardı. Bu İkrime radıyallahu anh'ın rivayetidir. Taberi naklediyor. O öyle demiş. Allah'ın eli kolu bağlıdır, cimridir demiş. Yahudi kafiridir. Sonra Kur'an-ı Kerim'de mesela ayet vardır. Mendellezî yukridullâha qardan hasenen feydâ'itahu lehum. Kim ki diyor Allah'a güzel bir hasen, iyi bir karz yardım verirse. Diyorlar ki bunların Rabbi muhtaç. Bak ne kadar fakir ki insanlardan yardım istiyor. Yahudi mantığı. Bugün Türkiye'de laiklerin hepsi bu Yahudi mantığına ibadet ederek İslam'ı eleştiriyor. Hangi laik Yahudi mantığı gibi düşünmüyor? Halbuki Yahudiler dindar, laikler dinsiz. Ama ilginçtir. Madem ki İslam düşmanlığıdır laiklik, madem ki Kur'an ve Allah'ın Resulünün risaletinin reddi inkar ideolojisidir, varsın ideolojilerinin prensipleri Yahudilikten olsun. Varsın Hristiyanlıktan olsun, Budizm'den olsun, Konfüçüsü'nden olsun. Hangisinden olursa olsun, varsın Marx'ın kimden olsun, Darwin'in düşüncesinden olsun. Önemli değil. Yeter ki İslam'a karşı düşmanca bir ideoloji olsun, bütün dinler laiklerin dinidir. İslam dışı bütün dinler laiklerin dinidir. Onun için Freud'u okuturlar okutlar, okullarımızda, Darwin'i okuturlar, Durkheim'i okuturlar. Ne? Yahudilerin en ileri gelen kafir, müşrik filozofları, işte güya bilim adamları. Neden ama? Hala çocuklara maymundan geldiğimizi anlatıyorlar. Niye? Çünkü Mustafa Kemal insanların larvalardan, maymunlardan oluştuğunu, yani onu kademe kademe gelişerek maymunlaştığı ve sonra insan olduğunu söylüyordu. Madem öyle, Kemalist felsefe budur, öyleyse Kemalist felsefe, Siyonist felsefeyle yan yana, Yahudilerin felsefesiyle yan yanadır. Öyleyse ne olmalı? Okullarda mutlaka anlatılmalı. Madem ki Kemalizm ve destekliyor bu güya teori mutlaka olmalı. Özellikle İslam'a karşısında. Evet. İşte fenhas sürüdü ama hala bırakmıyorlar. Hiç putlarını bıraktı mı Mekkeli müşrikler, o ilahlarını, tanrılarını, hani bilirsiniz sahabeler gittiler de bir putu kıracaklardı. Bu kısa tabi ne kadar sahih bilemiyorum ama yani siyer <gülüyor> kitaplarında ve muhtelif kitaplarda okuduk. Sahabe e, işte o putun bir tanesine bir hakarette bulunuyor. Kafirler diyorlar ki şimdi görürsünüz nasıl başınıza işte putlarımız şunu yapar bunu gazap ederler azap ederler mahsus işte kolum ağrıdı vay kırıldı falan diye yere yatıyor matıyor numara yapıyor. Kafirler geliyor musun? Ha ha ha kahkahatmaya başlıyorlar. Bak nasıl gördünüz mü ilahlarımızın gazabına uğradınız sonra kalkıyor takır tukur girişiyor ve kırıyor kafirler mahvoluyorlar. Anlıyor musunuz? Şimdi bugünküler de böyle putlarını bırakmıyorlar ilahlarını köhnese bile tadınmaktan vazgeçmiyorlar. Niye? Çünkü ilahdır. insan ilahından vazgeçmez. Taptığı şeyden vazgeçer mi? Evet. Tabi kendisi ona kurtulmuş. Ona ibadet edecek. Bir de Maide suresinde 66. ayeti kerime olacak değil mi? Orada ona ilginç, ilgili bazı şeyler var. Yani kitabı ve İncil'i, Tevrat'ı ikame etme olayı bu Ümmet-i Muhammed için de geçerlidir dedik. Ve Ümmet-i kitabı ikame etmediği sürece Allah'ın dinine dönmeyecek ve dönüşü de mümkün olmayacaktır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 71. ayet-i kerimeyi ben zannediyorum tercüme ettik, meal olarak verdik ama yine de oradan başlayalım. Yahudiler tabii Allah'ın kendilerinden aldığı misakı naksettiler ve o misakı bozup gelen peygamberlerin kimisini öldürdüler ve kimisini yalanladılar. Zannettiler ki ve hasibu en la tekuna fitnetun fa'amu ve sammu. ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Onlar zannettiler ki bu yaptıkları şey başlarına bir fitne ver, bela, iptila olarak gelmeyecek. Ve kör oldular. Gözleri ve kalpleri köreldi ve Allah'tan gelen peygamberin götürdüğü mesajı duymadılar, sağır oldular. Yani sağır oldulardan maksat, hiç kulak vermediler, hiç oralı olmadılar, duymadılar, anlamadılar, hiç haberleri yokmuş gibi davandılar. Tıpkı bugünün insanları gibi ne Allah'a kulak veriyorlar, ne kitabına bir bakıyorlar, ne de anlamaya çalışıyorlar. Sonra Allah yine rasulleri vasıtasıyla onları bir müddet sonra yaptıklarını bağışladı. Tabi onlar tövbe ettiler, imana girdiler, affetmişti ama sonra tekrar onlar körlüğü tercih ettiler, duymamayı, sağır olmayı tercih ettiler. Allah'a yani Allah'ın sözlerine kulak vermemeyi tercih ettiler. Vallahu basirun bima يَعْمَلُونَ Allah onların işlediklerini çok iyi bilicidir. Bizim de işlediğimizi çok iyi bilicidir değil mi? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ innallaha اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ kafir olanlar dediler ki Meryem oğlu Mesih nedir? Allah'tır. İncil gerçekten öyle söylüyor. Matta'da başta Allah vardı, kelime vardı, ve Sonra kelime Allah oldu. Nedir bu? Yunan mitolojisi, Yunan küfrü aynen Tevrat, İncil'e girmiş. Kimse Allah'ın oğlu diyor İsa aleyhisselama. Kimse hayır o ilah değildir. Fakat ilah onu kuşatmıştır. Kimisi efendim o Allah değildir ama... Allah oğlu demişse işte şundan dolayı demiştir. Gerçek oğlu değildir diye bu sefer Kur'an'ı yalanlamaya çalışıyorlar. Ya Kur'an'ı yalanlamaya çalıştıkça yalan söylüyorlar. Emin olun Hristiyanların bu konuda tesliste ilgili yazdıkları kitaplara bakın. Kur'an'ı yalanlamaya çalışıyorlar. Yalan çıkarmaya çalışıyorlar. Emin olun yazdıkça yalanları ortaya çıkıyor ve her gün bir yeni yalan söylüyorlar. Bir türlü kurtulamıyorlar teslisten. Mümkün değil. Kuran'ın karşısına mukavemet edemeyecekler. Bu Kuran'ın mucizesidir ve kitaplarından bu yalanları fitneler çıkarıp atmadıkça da ve o hakikaten hayatlarında da bunu uyguluyorlar ve İsa'ya ilah diye ibadet ediyorlar. Madem ki e, Allah'ın kelimesidir, Allah'ın kelimesi Allah'tan ayrı olmaz. Allah'ın kelimesi Allah'ın bir sıfatıdır. O zaman İsa Allah'ın bir sıfatıdır. İsa Allah'ın kendisidir. Yani gök yüzünden yer yüzüne inmiştir. Evet. İslami mezheplerde de bu var. İslami mezheplerde de bu var. İnsanın Allah'la aynı şey olduğu, hiç farkının olmadığı. Evet. İşrak felsefesi, işrakiyum felsefesi, Sühreverdin'in felsefesi, Muhyiddin İbn Arabi'nin felsefesi. Bunlar böyle değil mi? ne farkı var? İncille Muhyiddin İbni Arabi'nin düşünceler arasında bir fark yok ki. Vahdet-i Vücut konusunda aynı şey söylüyorlar. Feyz nazariyesiyle Hristiyanlardaki İsa Allah'ın kelamıdır, kelimesidir. Kelimetun elkaha bir kelimedir. Meryem'e onu ilka etti. Vay Kur'an Kur'an'da kelimedir diyor. Bak Allah'ın kelimesi olan şey Allah'tan ayrı olur mu? Allah'ın sıfatıdır. Diyorlar. Onun için Ali İmran'ın başında müteşabih ayetlerin peşine düşüp te onlardan medet umup onunla ortalığı ifsad etmeye çalışan Hristiyanlardı. Hristiyanlara bir cevap olarak geldi. Kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar, zehir ve kaypaklık olanlar Kur'an'ın müteşabih ayetlerine sarılırlar diyor allah Teala. وقال المسيح يا بني اسرائيل. Daha önce Mesih Aleysselam ile ilgili bu konuları anlattığım için ben değindim ben genişçe hatırlıyorsanız. Şimdi tekrar genişçe değinmek istemiyorum. وقال المسيح مسيح Aleyhisselam insanların mes ettiği için, eliyle şifa buldukları için Allah'ın izniyle kendisine Mesih denilmiştir. Ya بني اسرائيل عبدوا الله Rabbi و ربكم şeyde de öyle demiş değil mi Meryem suresinde de Allah beni Rasul olarak gönderdi ve sizin aranızda bulunduğum sürece namazı kılmamı, zekatı vermemi emretti bana Dedi ki ey İsrailoğulları yani ey Yakup aleyhisselamın çocuklarından olan topluluk Allah benim ve sizin Rabbinizdir Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Hangi topluluğa söylüyor bunu? Bir yukarıdaki ayette bu topluluğu tanıttı Allahü Teala. Önce iman ettiler, sonra kör oldular, sağır oldular. Sonra Allah peygamber gönderdi. Onları affetti, hidayet verdi. Tekrar körlük, tekrar sağırlığı tercih ettiler. Sonra Allahu Teala onlara azap etti. İnnehu men yuşriku billahi Gerçek şüphe yok ki kim Allah'a ortak koşarsa Yaşar Nuri'nin kendi kafasından uydurduğu cennete kim girecek göreceğiz orada. İnnehu men yuşriku billahi fekad harrama Allahu aleyhil cennete kim Allah'a şirk koşmuşsa, onun layıkları, onun masoncukları cennete giremeyecekler. Ama o zındık onların cehennetine cennete gireceğini söylüyor. Allah diyor ki, asla haram kırmıştır ve giremeyeceklerdir. El cennete, cennetin hepsine, bütününün hiçbir yerine giremeyeceklerdir. Kim? Kim Allah'a ortak koşarsa, innehu men yusrik billahi fekad harrama aleyhil cennete. Evedi cenneti haram kılmıştır ona. Cennet cehennem gülistanlık olacakmış. Efendim nar nura dönecekmiş. Efendim güller asacakmış. O güller asacak. Ondan sonra onlar cennete gireceklermiş. İşte cennette efendim nehirlerin kenarına atılacakmış. Bu hadisi nasıl tahrif ediyor? Halbuki mümin günahkar Müslümanlar onların külleri ekilir nehir cennet nehirlerinin kenarına. Onlar oradan çiçek gibi gül gibi biterler diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tamam mı? Resulullah'ın müminler hakkındaki hadisini kafirler hakkında da işliyor. Kafirler bir süre azap gördükten sonra tedavi görecekler, tedavi gördükten sonra şeye <gülüyor> nakledilecekler, cennete konacaklar. E bu adam Allah'a inanıyor mu? Vallahi kasre men billah, bu adam Allah'ın kitabına harbi ilan etmiş bir adamdır. Ve bunun gibi düşünen bütün akademisyenler Allah'a harbi ilan etmiş, Kur'an'a harbi inan etmişlerdir. Allah öyle söylüyor. Allah'tan başka bir ilah yok, rasulden başka da bir rasul yok. İnsanoğlu, Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a ve Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Onların yuvaları, yurtları cehennemdir ve onların hiçbir yardımcısı yoktur. E kim yardım edecek onlara? Bu diyor Allah onları yardım edecek, alıp götürüp cennete koyacak. Ya onlara bir yardımcı yok. Allah yalancı mı? Allah'ın kitabı yalan mı? Hayır. Ama velakin'ez zalimina yechedun. Fakat zalimler gerçeği inkâr ederler. Hi Allah'ın hakikatlerini gönderdi ya ve ma min ansar yurtları onların orasıdır efendim diyor halidi nefiha demek ebedi kalmak anlamında değildir yani bir süre kalacaklar ölümsüz demektir halidun onun için ben meal çalışmamda ölümsüz olarak tercüme ediyorum halid ölümsüz demektir baki anlamında kalan anlamında halede halid ama onlar ebedi anlamında teslim ediyor. E, ebedi cehennemde kalacaksa ebedidir diye Niye kalkıp onları cennete zonmaya çalışıyorsun kafirleri? Rabbimizin orada bir iradesi varmış. Onu o bilir. Sana bildirmeden sen niye konuşuyorsun? Ha? Sen Resul'den daha üstün bir peygamber misin ki? Sana haşa daha büyük bir yüce bir vahiy mi geliyor ki hiçbir peygamberin bilmediğini, bildiğini iddia etmeye kalkıyorsun? Hiçbir Resul bunu söylemedi. Ve hiçbir kitapta bundan haber verilmedi bize. Allah'ın ilminde olan şeyden biz sorumlu değiliz. Allah ilmiyle ne yaparsa o kendisi bilir ve yapar. Oraya karışamayız. Dilerse cenneti gülistanlıkta yapar, cehennemi gülistanlık yapar, dilerse cennete çevirir. Onun kudretinde değil mi? Ama kitabı biz kitabına iman ediyoruz. Ondan bu geldi. Bu kitabı gönderen Allah bunun muhalifi bir şey yapmaz o zaman Allah'ın kitabı olmaz. Allah'a iman etmenin de anlamı ne? Kitaptakinin muhalifi, hilafını, aksini orada yapacak olan bir ilah, bizim iman ettiğimiz bir Allah olur mu aşağı? O zaman olmaz. Kaç şey birden tahrip ediyorlar? وَمَأْوَاهُ ve وَمَا لِزَّالِم۪ينَ min ansar. Onların cevabı bu. Kur'an'dan bunu cevap vereceksiniz. وَمَأْوَاهُ النَّارِ Değil mi? Ve malizari mina minansar. Ne kadar güzel lan siz. Lakin kafara, Ladinler, "İnna Allah 3 Trinity. Lakin kafara, kafir oldular. Kimler? Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Yani onlara göre İsa üçün üçüncüsüdür. Allah haşa üçün üçüncüsüdür. Ruhul Kudüs de üçün üçüncüsüdür. Yani her birisi ayrı ayrı üçüncü oluyor, her birisi ayrı ayrı birinci oluyor. Hangisi hangisidir bilemiyorsunuz. وَمَا مِنْ اِلٰهِنْ اِلَّا اِلٰهُنْ وَاحِدٌ Üçlemeyi allah Teala inkar etti. Onun için aladı. yani Allah göklerde eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, leve de ilahin bir Her ilah yaptığıyla beraber helak olur ki derdi. Niye? Güçlü olan öbür ilaha karşı savaş ilan edecekti, zayıf ilahları mahvedecekti. Siyasetçi biraz daha kabiliyetli olan ilahlar göklerde ve yerlerde anlaşacaklardı, ufak ufak ilahları duman edeceklerdi. Sonra diyecekler ki, ya ikisi bize dar geliyor burası sana harp ilan ettim diyecek öbürü ilah öbürü ilahlar harp ilan edecekti yani bugün insanların yeryüzünde yaptıkları bu sahte ilahlıktan başka bir şey değil ki niye dünya paylaşılamıyor? niye kavgalar ve savaşlar devam ediyor insanın insana üstünlük taslamasından insanın insanı sömürmesi elindeki nimetleri gasp alması için yaptığı savaşlardı <gülüyor> hakir görmesi sömürmesi o insanlara hayat hakkı tanımamasından kaynaklanıyor bu savaşlar e böyle, ilahlar da böyle olacaktı. On tane ilah olsaydı ilah olmazdı. Yani birisi bir şeyi yaratırken başka başkası da başka şeyi yaratıyorsa bu sefer rekabet olacaktı. Koç üretiyor efendim topaşı. E, şeyi, Renault şunu bunu veya. E, Sabancı da Toyota üretiyor. Haydi rekabete bak şimdi sen. Haşa! Kafirler böyle düşünüyorlar. Ve mâ min ilâhin illâ ilâhun vâhid hiçbir ilah yoktur. İlah ancak tek olan Allah'tır. Ondan başka bir ilah yoktur. وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُ عَمَّ يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse and olsun ki onlara çok şiddetli onların kafir olanlarına iman edenlerine değil de kafir olanlarına çok şiddetli olan bir azap gelip dokunacaktır. Afa la yatobun ila Allah ve Onlar hala bu sözlerine rağmen, hala Allah'a tövbe edip imanla ona yönelip, ondan bağışlanmayı istemiyorlar mı? Yani niye istemiyorlar anlamda tabii. Vallahu ghafur rahim. Bağışlayıcı ve acıyıcı merhamet sahibi olan Allah'tır. Mel Mesihubnu Meryem'e Meryem oğlu Mesih nedir? İlla Rasul'un. ancak Allah'ın bir Resulüdür. Onun için diyor ya ey İsrailoğulları ben Allah'ın size Resulüyüm. İncil'de aynı şey ben Allah'ın peygamberiyim Allah beni kelimesiyle gönderdi şöyle yapmayın böyle yapmayın böyle yapmayın ey hızırlar ey maymunlaşan ben İsrail diyor Bu İsa Aleyhisselam İncil'de kötülüklerinden fitnelerinden dolayı onları kınıyor ey lanetlenmişler diyor İncil'de Mesih İsa oğlu Meryem oğlu Mesih nedir ancak Rasuldür. قَدْ min مِنْ قَبْلِهِ ve وَاُمُّهُ صِدِّيقَ Ondan önce Rasuller geldi, görevlerini yaptılar ve gittiler. Onun annesi de Sıddîkadır. Sadık olan, iffetli, namuslu, şeref ve izzetini koruyan bir kadındır. Burada ne yaptı? Hem İsa Aleyhisselam hakkındaki akidemizi, Allah Azze ve Celle düzeltiyor. Hakkı, hakikati bize gösteriyor. Hem de Meryem, validemizin aleyhisselam, Yahudilerin dediği gibi, Yusuf'un necardan İsa'yı almadığını, İsa'nın insan çocuğu, insan nesli sülalesinden olmadığını bize Allah'u Teala ödeyecek. Cenab-ı uluhiyeti ve rububiyetinin iktizası ve hikmetinin gereği Adem'i annesiz babasız Havva'yı annesiz babasız İsa aleyhisselamı anneli babasız yarattı kimine kız verir kimine oğlan verir kimine kız vermez kimine oğlan vermez kimine hiç oğlan vermez hiç de kır vermez وَيَجْعَلُ men يَشَاءُ عَقِيمًا يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُّكُرُ ve لِمَنْ يَشَاءُ اِنَافًا Dilediğine erkek, dilediğine kız verir. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا Dilediğini de عَقِيم Kısır, soysuz kılar. Yani nesli gelmez kılar. Şimdi halkı görüyor musunuz? Dört şekilde yaratıyor allah Teala insanları. Dört halk etme kategorisi var. Hepsine de Allah'ın kudreti kadir. Adem annesiz babasız oluyorlar. Niye? İsa'nın babasız olmasını insan ola anlayamıyor. İşte şeytan orada devreye gidiyor lanetil alet. Olur mu? Olmaz. Allahu Teala senin niye bu ağaçtan yememeni istedi? Sen yersen ebedi kalırsın da hiç ölmezsin de onun için. Sana hiçbir zarar gelmez de onun için. Allah senin bu ağaçtan bunun için yemeni istemedi diyor. Ve Adem aleyhisselama Allah'ın adıyla yemin ederek Adem'e o ağaçtan yedirtiyor. Şeytana bakınız. Ben İsrail'i e de böyle aldım. <gülüyor> <gülüyor> Onların ikisi Meryem de oğlu İsa da yemek yerlerdi. Yetmiyor mu bu? Yemek yerler, yemek yiyen ne olur? Aç kalır. Yemek yiyen ne olur? Yemek yerse doyar. Doyunca ne olur? Helaya gider. Helaya girince ne olur? Rahatlar. Rahatlayınca uykusu gelir, uyur. Yorulur, çalışır, kazanmak için ticaret yapar, toprağa eker, biçer. İnsan böyle olan bir insana nasıl ilah diyorsunuz? Niye diğer insanlara ilah demiyorsunuz o zaman? Herkes ilah olsun. Yani yok ki onun bir özelliği, onun babası yoksa Adem'in de yok yani. Adem niye, yani Adem'in e, suçu veya e, cezası ne ki siz Adem'e Allah'ın oğlu demiyorsunuz veya ona taftil için Allah'ın oğlu diyorlar. Yani ona oğlu gibi muamele ettiği içinmiş. Tabire, ifadeye bakınız. Onzur, ey Muhammed bak ve düşün. Aleyhissalatü vesselam, bak, düşün ve akıl et. İbret çıkar bundan. كَيْفَ نُبَيِّنُوا لَهُمُ الْآيَاتِ Onlara ayetleri nasıl teker teker beyan ediyor şüphesini izale ediyor, müşkülünü kolaylaştırıyor ve açıklıyoruz. Nubeyyunu lehumul ayet, el-ayet, ayetler. Nedir o ayetler? İsa dedik ki Meryem'in oğludur, İsa dedik ki Peygamber'dir, İsa dedik ki Rasuldür. İsa'nın misali dedik ki Adem'in misali gibidir. Adem'i topraktan yarattık, ona ol dedik oldu, biz İsa'yı da öylece, Anasının rahminde ol dedik ona, o oldu. Bütün bunlar bizim ayetlerimiz. Bunlar ayetler, emareler, deliller, hüccetler, kanun, ilahi kanun. Nasıl açıklıyoruz? ثُمَّنْ Sonra bir de onlara dön, bak. اَنَّا يُعْفَقُونَ Nasıl sapıtıyorlar? Nasıl yoldan çıkıyorlar? Nasıl akıllarını ayaklarını altına alıp hak ve hakikati görmeyip kör oluyorlar? اَنَّا <gülüyor> يُعْفَقُونَ Kul şimdi Resul'e hitap dön onlara ve söyle. Kul E'budun min dunillahi ma la yamliku lekum daran ve la nefa. ki onlara ey Resulüm siz Allah'tan gayrı size hiçbir zarar vermeye malik olmayan ve hiçbir yarar vermeye de malik olmayan mı? Kılıluk edip ibadet ediyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz anlıyor musunuz acaba Hristiyanlar İsa aleyhisselama nasıl ibadet ediyorlar? Hı? Kiliselere girdiğinizde görür görürsünüz veya Hristiyanları bilen varsa onların hayat tarzını bilen varsa bilirsiniz. Bunlar tıpkı bizde bazılarının tevessül ettikleri gibi İsa'ya ve Meryem'e tevessül ederler. Yardım dilerler, ağlarlar, sızlarlar, kurbanlar keserler, şerlerden ve belalardan uzak olmalarını onlardan dilerler. Ama bunu da dilemek için öyle bedava değil, papaz efendiye yedireceksin, rahibe yedireceksin, psikoposa yedireceksin. Ondan sonra gufran senedi alacaksın, tamam mı? Sakkul gufran denir Arapça'da buna, engizisyon şey, e... endülijans mı denir buna? Evet, bunu alacaksın. Bu beraat yani beratı aldıktan sonra artık bir Hristiyan kalır tam özgürdür. Bir Hristiyan erkek tam özgürdür. İstediği kadar içer, istediği kadar zina eder, istediği kadar çalar, istediği kadar çırpar, istediği kadar Afrika'da insanlara zulmeder. Onlara denemek için aç gönderir, soylarını, soplarını kurutur, Ruanda'ya gider, bir milyon insanı katleder. İstediği gibi dünyanın her tarafını ateşe ve kana boğar. Yeter ki Papaz o, besikayı versin ve papazın önüne gelince o kara delikten o kafir papazın ve rahibin önünde desin ki ben tövbe istiğfar ettim, Mesih beni affetsin der. Hadi git Mesih adına seni affettim. İşte Kur'an bunu anlatıyor bize Müslümanlar, bunu söylüyor. Biz de gidiyoruz. Şeyh efendim tövbe istiğfar ettim sana, benim mi kabul et. Şeyh'im benimle Allah Resulü'nün arasına bir gir de benim oraya mesajımı götür. Allah Resulü'nün de rica et. O da Allah'a götürsün. Ne var bunu Hristiyan'ın? Hiçbir farkı yok. İşte bunun için Allahu Teala diyor ki size bir zarar ve kâr sağlamayacak. Birisi bana diyor ki Mevlana'yı eleştirme diyor çarpar seni diyor. Yani sana gazabı belası dokunur diyor. Kimin İnanca bak, itikada. Doğru benim belki o anda Mevlana'ya bir görüşünden dolayı, tenkidinden dolayı o esnada başma bir iş gelebilir. Bu sünnetullah'tır. Allah'ın zaten takdirinde var olan bir şeydir. O da bana gelmiş olabilir. Pekala Hazreti Ali ne kötülük yaptı namazda katledildi. Ömer ne yaptı bağırsakları? Karnı delik deşik edildi. Ucu çatallı hançerle. Yani beni Allah'ın gazabı yerine Mevlana'nın gazabıyla korkutuyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu mulku ve hamd. İtikada bakın. Sevgili kardeşim bu insan da İslami hareketin önderlerinden bir zaman Türkiye'de. Niye isim verelim ya? Kim? Allah onu da affetsin, beni de affetsin. Ben o kardeşime düşman değilim. Fikri eleştiriyorum, itikadı eleştiriyorum. Niye ona düşman o Ne kazanacak? Demek ki Allah Resulü'ne onun için onlara söyle ki "Kul, اَتَعْبُدُونَ اللّٰهَمْ اَتَعْبُدُونَ min دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُلْ لَكُمْ ve وَلَنَفًا nefa." size bir fayda sağlamıyor. Zarar da sağlayamaz. Ne fayda vermeye gücü var, kuvveti var? Neden? Başka bir şey. Müslümanlar Asya'nın, Avrupa'nın ortalarına kadar girdiler. Neredeydi Mesih Aleyhisselam Müslümanların düşmanı da? Nerede? Veya Müslümanlar Hazreti Muhammed'in dostlarıdır da. Avrupa'dan İstanbul'a kadar...